seyyar Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sevin. Sevin. Merhabalarsınız. İyi. Seni sormalı. İyiyiz. Vallahi bana hediyenizden sonra tabii çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten kapıyı açtım ve bir insansız mı, insanlı mı hava aracı beni bekliyordu. Uçuyor mu? hakikat Denemeler ne yaptın? Uçup mi istiyorsunuz yani nedir? İnsansız Bilmiyorum. oluruz. Ama çok ha, hakikaten heyecanlandım. <gülüyor> Aslında şeyde ilk bana söylediğinizde... Bir hediyemiz var dediğimizde birdenbire ben böyle şey hayaller kurdum tabii saniyeler içinde. Açık Radyo'nun en ne diyeyim e, cıvıl cıvıl <gülüyor> şeyi yorumcusu seçtin falan. Onu hemen seçeriz şeyi şimdi. Onu Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Acayip de bir rekabet var galiba sürekli moralimizi bozduğumuz için yani cıvıldamak arada hani diyor <gülüyor> kaçmak çok zor değil. Demek ki herhalde. Biz, Yorumcular e... arasında diyelim. Evet. İnsansız hava aracımızı beğendiğine sevindik. daha Çok çaz... ama insandı mı? İnsansızdı. Şimdi ben çözemedim. Kıymetini bilemiyorum. Yeterin. E içinde <gülüyor> küçük insanlar mı gördün? <gülüyor> Kü küçük bir insan. Sanki girebilecek bir yer vardı. Gibime geldi. <gülüyor> yani Ankara semalarında dolaşırım onunla diye. Valla... E hakikaten çok teşekkür ederim bana böyle bir hoş Efendim, sürpriz yaptığınız için ederiz. ama bu, bu, bu aynı zamanda herhalde bir daha da bu konudan fazla bahsetme artık mı anlamına geliyor yok mi? öyle <gülüyor> sembolik şeylerimiz yok biz doğrudan direkt <gülüyor> yeter artık dersiniz yani <gülüyor> şimdi bu bu arada da bir son dakika beri daha iyi geldi evet. ve hiç tabi endişe verici olmaya devam eden haberler dizisinden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 KCK soruşturması kapsamında araştırma yapıldığı haberi de geldi Ankara'da bu da. Senin orada evet. KSK üyesi bir ismin odasında yapıldığı belirtiliyor diye. Bu da CNN Türk'tendi bu iki haberi de aradan verelim dedim senin program saatinden çalarak önemli bir son dakika haberi. program saatinden çalar aslında bunlar tabii üstüne konuşmamız gereken evet. şeyler. Evet. Çünkü aslında şaşırmamız gereken haberler bir yandan ama öte yandan da şaşırmaya şaşırmaya artık hani bir hayatın doğası haline geliyor artık Türkiye'de. Oluyor oluyor bir takım şeyler ve bunlar hani sindiriliyor işte yaşanıyor ve bu şekilde insan kendi başına gelmedikçe İşte başkaları bir, hapiste kalı kal, kal, kalıyorlar. Yani yıllar oldu bir takım işte ilk bu tutuklamalar başladığından insanlar hapse girdiğinden beri ve oradalar. İki yıldır hapisteler mesela. Şimdi seçilmiş işte belediye başkanı diyelim veyahut da işte şey belediye çalışanları ondan sonra şeyler, insan hakları savunucuları, siyasetçiler işte bunlar KCK operasyonu çerçevesinde. Evet. Ve Başka e, ancak da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 Ee, onun için bunları zaten konuşuyormamız lazım çünkü işte çözümsüzlüğe giden e, artık çözümsüzlüğe bağlanmış bir Kürt sorunu karşımız e, işte bu iki gündürde e, askerlerin sivilleşmesi kadar sivillerin askerleşmesi konusuna değiniyordum Evet ee, o da o da dikkate değer yani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 Ee, Samuel Huntington'la beraber e, meşhur işte bu medeniyetler çalışması tezinin aslında e, mucidi olmasının dışında Huntington'un tabi asker sivil ilişkileri üzerine çok çalışmaları var ve e, bu iki isim hakikaten bu konuda herhangi bir şekilde Yani akademik olarak veyahut da o kapısı bu, bu, buradan geçenlerin, yolu buradan geçenlerin muhakkak önüne çıkan isimler. Ve e, Can Öğütç'ün e, enteresan bir tezi var. Türkiye'de de bu konuda yorumlar yazılmış aslında. E, çeşitli köşe yazarları değinmişler. Hani daha popüler olarak diyelim. Evet. Orada can öğretisinin tezi bir askerlerle siviller arasında idealde yakınlaşma olması gerektiği. Yani askerlerin daha sivilleşmesi, sivil hayata açılması, sivil dünyanın gerçeklerine bir anlamda dalga boylarının daha ulaşması, ulaşıyor olması. Ama öte yandan da bir yandan da asker vatandaş gibi bir kavram e, ortaya atıyor ve e, sivillerin de e, o tabii soğuk savaşının gerçeklerinde işte bir hani Sovyet tehdidi var karşımızda diye düşünüldüğü yıllarda eee 1960'ta işte bunları e, yazıyor. Eee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 Fakat Türkiye'de enteresan şekilde bu askerlerin sivilleşmesi kilit lafı geçince her şey çok güzel. Aa, tamam o zaman i̇şte Türkiye'ye çok uyuyor, Türkiye'nin de gittiği yol bu falan gibi yorumlar yapılmış, yazılmış. Üstelik de hakikaten bu konuda aslında ciddi çalışan insanlar yazmışlar. Bana çok bu enteresan geliyor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 ressam olarak tablolarını da bütün sivillerin nasıl satın aldıklarını sergilerine katıldıklarını biliyoruz de zenginlerin falan da yani çok sivil evet. desteği askeri ve hayati önem taşıyan bir şey unutuluyor ama şimdi evet ya şimdi geçtiğimiz haftalarda da işte bir şey vardı araştırma gündeme geldi Asker sivil ilişkilerine ampirik yaklaşım diye yani bir ampirik derken işte rakamlarla böyle bir e, hep üstüne konuştuğumuz bir takım şeyleri aslında e, rakamsal olarak destekleyerek e, Bilkent Üniversitesi'nden e, Zeki Sarıgil ve e, Bilgi Üniversitesi'nden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 çözüm yoluna en azından giriyor olması, e, hep insan hakları ihlallerinden bahsediyor olmamamız bu konu çerçevesinde. E, belki bunlar bir, gerçekten bir kırılma yaratabilir. Yoksa toplumda o dediğim gibi, e, sivillerin askerleşmesi zaten dünya genelinde de yaşanan bir olay 11 Eylül sonrasındaki direkt artan şekilde bunun etkilerini de Türkiye'de işte zaten görüyoruz iste istemez küresel gelişmelerden dolayı ama bir yandan bir iç boyutu da var sürekli beslenen bundan dolayı orada mısınız? evet evet dinliyoruz din, din, din, din, düşünüyoruz düşün, düşün. ha, insansız, insansız hava aracına hava uçtum gittim gibi geldi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet hayır buradayız dinliyoruz ayısı alfa moziyetinde ya bu, bu bunlar hakikaten e, işte dün de e, tim sebatian'ın hartkun işte e, efsanevi ismininin e, şimdi doğal e, tartışmaları diye bir program yapıyor bbc için yaptığı işte bir tartışma programı vardı ben orada olamadım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 Ee, hakikaten bu İsrail'le benzetmesini de İsrail'in bölgesine yaptığı aslında verdiği zararı hani Türkiye'nin de bir gün o noktaya gittiğini e, hatta o noktaya benzer bir şekilde bir nokta bir yerde bulunduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama Türkiye'de muhalefet derken yani partilerden falan bahsetmiyorum. Genelde eleştiri hep bir çok kutuplaşma kamplaşma üzerinden olduğu için Evet, ee, İsrail benzetmesi de bir bir sürü bir sürü işte herkesin e, işte, çeşitli kamplardan e, sanki işte bir yere savunuyorsun veya bir diğerini işte ters düşüyorsun gibi bir algıyla yorumlanıyor. Halbuki bu öyle bir şey değil. Gerçekten bunu biraz soğukkanlı düşünmek lazım. İsrail'in nereden nereye geldiği işte 1990'ların başında yazılmış bir kitap var elimde.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 Hem yazılarında hem de buradaki programlarında sözünü ettiğim bu Macaristan'daki e, gelişmelerde giderek hat safhada bu sivil asker dönüşüm meselesini e, gündeme getirmiş oluyor tabii. Yani aşırı ya aşırı sağ, e, yobikin evet, e. durumu. Evet. Şimdi orada Macaristan'da tabi Macaristan'ın bir ordusu, bir çatışma içinde olma durumu vesaire. Hani Macaristan ordusunun varlığını hissediyor olmak gibi bir şey yok günlük hayatta herhalde. Macaristan ordusu var mı diye hatta düşünebilirsiniz orada yaşarken. Ama orada da işte bu sivillerin askerleşmesi dediğim şeyin, aslında, Olay var, dediğim evet. şeyin olayın farklı bir boyutu var.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 son derece dinamik böyle bir enerjik görüntü içinde halkı aslında ipe sapa gelmez son derece tezlerle e, galeyana getiriyor. İnsanlar bir şekilde buna kanıyorlar mı diyeyim nedir bilmiyorum yani bir şekilde bundan büyüleniyorlar adeta. Yani o, niye o, ipe sapa gelmez? Mesela Macaristan Macarlarındır <gülüyor> demiş. Bunun <gülüyor> ipe sapa gelmeyen bir <gülüyor> tarafı mı var? <gülüyor> evet, Türkiye'nin en büyük gazetesi şey. Türkiye Türklerindir diye yazıyor. Yazmıyor mu? Evet. evet yani, Hakikaten. Işte sonunda Avrupa, Türkiye'nin ayarına geldi. Türkiye Avrupa ayarına gelemedi ama. Macarlılarda Türk değil mi zaten? <gülüyor> evet. İkrisap'a işte, gelmez derken birazcık da aslında o enteresan tezler var. Ee, işte son zamanlarda yobikin'de özellikle mail ettiği, işte bir Turan ideali, işte Macarlar, Türkler,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 <gülüyor> Mars söylemeye başlayabiliriz tabi. Mesela yani. <gülüyor> evet. 330 tane de ortak kelime var zaten <gülüyor> Macaray'da. Evet. <gülüyor> tabi burada şey de ilginç yani Avrupa Birliğide yaptırım filan gibi laflar söylüyor. Bütçe açığı sınırını aşan Budapest'te cezai yaptırımlar filan. Yani onlar Macaristan'ın başka tarafıyla ilgililer Avrupa Birliği. Şeyle değil pek. Bu evet, paramiliter e, yükseliş faşist örgütler de zaten Mahammadistan genelinde hem işte ya bu konuda dertli olan örgütler tabii. Orada sivil toplumunda çeşitli çeşit her yerde olduğu gibi türleri var. ve Avrupa genelindeki işte insan hakları örgütleri zaten Avrupa Birliği'ni eee kurumsal olarak ciddi şekilde eleştiriyorlar. Çok geç kaldınız. Bu konuya müdahale etmediniz. Ne boyuta geldi bakın.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 2003 o döneminde müthiş bir Avrupa Birliği ağırlığı vardı, nüfuzu vardı. Türkiye'de de aşina olduğumuz şekilde Avrupa Birliği bir şey söyleyince akan sular dururdu. Herkes bir düşünürdü üstüne. Olay yaratırdı, gündem yaratırdı. Şimdi Avrupa Birliği istediğini söyleyebilir falan ama bir, bir şey olmuyor. Yaptırım olunca da bu Avusturya'ya 1999'da işte Hayder'in o çıkışından sonra, merhum Hayder'in aşırı sağın ilk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 Ya, Elbette bu ekonomik reçetelerle beraber bir şeyler yapılıyor olabilir ama Macaristan'ın zaten ekonomik olarak durumu çok kötü. Evet, ee, ve uzun zamandır kötü yani dünya ekonomik krizi olmadan da bir sürü kriz oluşturuyordum duruyordu Macaristan'da. Onun için siz zaten genel tez Avrupa genelindeki akademik çalışmalarda olsun, sivil toplum çalışmalarında olsun hep e, ekonomik sebeplere bağlanıyor aşırı sağın yükselişi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 ya yaptığı çok önemli bir araştırmada dünyanın dünya samanyolu içinde galakside e, öne, biricik olmadığı ortaya çıkmış milyarlarca başka gezegende varmış dünya gibi bunu <gülüyor> Bu, evet. araştırabilir misin? Eyvah, eyvah. başka böyle berbat ettiğiniz dünyalar da var demek ki yani gibi veya edeceğimiz, <gülüyor> veya edeceğimiz. Ama sana evet, yolladığımız ediciğimiz. insansız hava aracıyla... E, belki evet, ben, ben gideyim bir, bir örgü olarak. bize bir durum bilgisi verirsen çok seviniriz. Bitir. <gülüyor> tamam oldu. Ben bir gezip geleyim oraları. Oldu. Tamam. <gülüyor> çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seyyare.